Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnal nehtediyel evlâne hedâna allâh ve mâ tevfîqi ve ad-sâmi illâ billâh ve rabbina bilhaq sallu alâ râsuluna muhammed Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ne'alâ sallu alâ muhammed Allahümme salli Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed Allahumu salli ala seyidina A'udhu billahi sem'i ala alimi min ash-shaytani r-rajim Rabbe a'udhu buke m'ne vezatish-shyatin ve a'udhu buke Rabben Ya eyyuhel lezine amanu attaqullaha ve kulu qawlan sedida yuslah lekum a'malekum ve yaghfir lekum zhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم فاعلنا بالقران العظيم وبارك لنا الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موج عنكم السوء بلا حمل ولا قوه الا بالله العلي العظيم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 Dünyada âhirette dostlardan ayırmaz Bu sevgi bu, bu saygı, bu muhabbet büyük iş. Bazı insan ibadet yapar, cemaat gelir, işte ilim mecra katılır fakat denileni de yapabilir, konuşulanla ilmiyle de amel edebilir ve lakin aşk ve sevgi olmaz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 bir cemaat diyor. Bak hadis-i şerif 73'te kaç tanesi? Bir. Bu hadis ne diyor? Bütün ümmetimde bir cemaat. Zahirine alel hak. Hakta devam ederler. La yabdurru men ghedelum. Onlara yardım etmeyenler zarar veremezler. Hiçbiriniz yardım etmeseniz bu derginin yayılmasına, bu sözlerin duyulmasına, internetimin dinlenmesine, hiçbirinizde yardım etmeseniz buna zarar veremezsiniz. Bütün dünya dese biz yardım etmiyoruz bu görüşe, bu görüş hak ise, ehl sünnet ise bu görüş, buna bir şey olmaz. <gülüyor> Hatta ye'te ta ki Allah'ın emri kıyamet gelirken, veum ala onlar hakta devam eder gider. Kıyamet kopsa başımıza biz haktan ayrılmayacağız. Bu böyle. E sen şimdi ayeti inkar edeceksin. Efendim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 şu budur. E biz biz efendim bizi dövenede razıyız, sövenede razıyız efendim. Bize bıçak batıranında bakarız ki, aa Müslümansa tamam onu da helal ederiz. Selen böyle bir edebiyatlarla not toplamaya çalışıyorlar. Siz de avanaksanız, inanın hiç avanak göcü de yok sizde. He? Ya kardeşim ne bıçağı ne kanı ya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 Allah'ın ehkamı var el kesmek hakkında var çapraz kesmek hakkında var teröristlere yapılacak hakkında var dört mezhebin fıkı bu ayetten hüküm çıkarttı geçen ayki yazım mesela bunlar neyi gösteriyor demek ki freni patlayan bir yerde durmaz yani hadisi inkar etmekle evvela tasavvufu inkar etsen durmaz mezhepler inkara gider durmaz hadisleri inkara gider durmaz ayetleri de değiştirmeye gider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 Yani niye biz onlara düşman olalım? Düşmanlığın ne manası var? Biz üzüntümüzü diyoruz yani. Bu yanlış inançtan dönülsün. Bunda başka bir şey yok. Evliya Allah ne buyuruyor? Men sallâ ve râhme gfûrün Affolunmuş birinin arkasında namaz kılan affolur. Eğer imam affolmuşsa cemaat toptan sırf imamın affolması yetiyor. Işte. Nerede öyle de imam işte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 Evet. Kaçıncı farza geldik? Beş deseydiniz de atlatamazdınız da. Evet. Dördüncü farz neymiş? Ya. Böyle farzlar var. Elli dört farzdan dördüncü farz neymiş? Namaz.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 Çünkü gusül büyük abdest. Öbürü bildiğimiz namaz abdesti. Bunlar olmadan da namazın farzı edadilemez. Şimdi ne geldi? Dördüncü olarak gusülün tamam, abdestin tamam. Namaza geldi. Allah Teala ne buyurdu? İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûtâ Namaz nedir? İnananlar üzerine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 aman elimize de değmesin bulaştırmasın bizi diye günahkarın biri öldü geberdi diye atıyorlar mezbeleye çöplüğe Allah-u Teala da Musa aleyhisselam hayattayken o zaman vahye ediyor ona ruj, aleyh. ya Musa kalk çık ne oldu ya Allah? falan yere gel Geliyor. orada bir cenaze var çöplüğe atmışlar onun cenazesini kıl ona dua et Musa Acelem bir araştırma yapıyor. Diyorlar ki bu böyle böyle bir adam. Biz bunu attık çöpe. 200 sene ibadet etmedi. Hep isyan etti. Musa Acelem diyor ya Rabbi İsrail oğulları şahitlik ettiler. Bu sana 200 3 sene isyan etmiş. Yani hikmetini öğrenmek için itiraz yok. Mevlana buruyor. Hak ederdi Evet öyleydi. İftira atmamışlar ona. Yani öyle yaptı. Lakin o kullama neşer etti Tevrat'a menzara ile ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kablَهُ ve beyne aynayhi. ama o kulumun bir ameli vardı biliyor musun kimse bilmiyordu onu nedir o Tevrat'ın ne zaman açsa orada Muhammed'imin adını görse hemen alırdı onu öperdi iki gözünün arasına koyardı ve sallallahi bir de salavat getirirdi dua ederdi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 İslam hürmet değil, böyle saygısızlık olur mu ilme, alime, ulemaya ya? Çocuk oynayacağı mı bu işler? Edepsiz kaybedilir bu işler. Mevla, Efendimizin bütün isimlerini, bütün sıfatlarını, sallallahu aleyhi ve sellem, ve bizim ümmetin bütün sıfatlarını, Ebu Bekir'in sıfatını, Ömer'in sıfatını, radıyallahu anh, radıyallahu anh, Hz. Osman'ın hepsinin halini, vasfını, hepsini Tevrat'ta bile yazdı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 bunu hep hadislerde biz görüyoruz. Ve Ebubekir Münebbi'den, Kabil Ahbar'dan yani eski dinlerden ayrılıp İslam'a gelen fakat o Tevrat'ın İncil'in de değiştirilmeyen şeklini bilen alimler bunları rivayet ettiler Müslüman oldukları zamanda. Kitaplarımızda var. Onun bir namazı var ki o namaz Lemkane fi kavmi Nuh nu kavminde o namaz olsaydı tufana gark olmazdılar. At kavminde bu ümmetin beş vakit namazı olsaydı kasırgayla telef olmazdılar. Sayıyor da sayıyor. Şu beş vakit namaz bütün belalardan bizi kurtarmaya yetecek, artacak bir amel dedi. Bu namaz. Ama bunu kılmayanın da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 Namaz dinin direğidir. Çadırın direği olmadan durmadığı gibi Femen ekâmeâ fekâd ekâmet Onu ortaya dikerler. Çadır öyle durur. İşte onu diken dinini sağlam almış olur. Femen terakâ fekâd ekâmet Onu bırakan dinini yıkıma uğratmış olur. Yani nasıl ki direğini çektin mi çadır ne oluyor? İndi aşağı. Yani namazsız adamın dini yıkıktır. Virandır.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 Uydu'dan film çekiyor. Resim çekiyor cennetin resmini çekiyor. <gülüyor> Cennet uydunundan yukarıda da onun için nasıl çekecek? Uydu aşağıda kalıyor. He? Allah, Allah. Ne kadar acizlik ya. Mevla isteye uydularını kafalana vurur. Kaç tane uydu öyle düştü kafalana sonra? Ne içecek ya? Uydu dediğin nereye kadar gidiyor? Daha birinci kat semaya gitmiş mi? Birinci kat semaya giden ucu yok ki. Bunun üzerinde 7 kat var. Her birinin arası 500 sene. Sonuna giden varsa bir resim çeksin de biz de görelim. <gülüyor> Bak, buradan yukarı bir şey yok. He? Kendi yok olur zaten. Geri dönemez ki nere gidiyor? Ne Neyi... düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Bu cennete inanılmaz. Anasının karnındaki çocuğa böyle dünya var desen hadi git işine de. Dersen orak ya çık bak burada boğulacaksın büyüdün baya kaç aylık oldun nefesin darlandı ya bir de 300 500 gecen bir tane sekiz doğurmuş. nasıl duruyorlar orada ya ondan sonra insan insan köpek değil sekiz doğurdu bir tane bilmiyorum ne kadarı yaşadı da haberler ya Allah'ın kudreti bu e şimdi sen efendim orada duruyorlar bunlara desen ya sekiz tane birbirinizi boğdunuz üstünüze dolandınız çıkın ya rahatız ya sen de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 Rize'de ben okuyorken 79 senesinde. Jeep'te gidiyoruz. Onlar komok dilazlar, uyanıktır. Pilav sokuyor bana. Ben bir şey söylüyorum, o bir şey söylüyor. Onlar bana çok hizmet etti. Allah razı olsun onlardan. Onların ekmeğiyle büyüdük yani. Bir tanesi de öyle zipte gidiyoruz. Ondan sonra ben de o zaman da böyle kitabın ortasına yine anlatıyorum demek ki. Halbuki herkesin anlamayacağını anlatmayacaksın. Çünkü adam bu beki hiç <gülüyor> namaz yok apta, çok belge iman yok. Belgi, imanı yok. İşte bizim o zamanki çocukluk kafamız tabi Efendim hemen 60 dünya kata cennet falan. Ne yapacağım dedi o kadar 59'unu parseller parseller satarım dedi <gülüyor> <gülüyor> İşte yani hemen Bende biraz hazır cevaplık vardı Çocukluktan Yapı yapıştırırım Dedim yahu senin dedim bir Sen madem ona inanmıyorsun dedim Zaten olanın herkesin senin kata var Ne alacak senden dedim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 Meleklerine, meleklere neyi gösterecek? Kabire indin mi namazı gösterecek? Evvelüma el, annehusallah. İlk sorgu namazdan Evet namazın hesabını verebildi mi? Verebildi. O zaman mevlane buyuracak, daha karıştırmayın bunu. Çünkü yüzden kurtardı. Ondan sonra orucunda şu çıktı, hacında bu çıktı, cekyattında şu çıktı. Karıştırmayın. Namaz öbürlerini kurtarır.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 Evet. Yine bir hadis şerif Rasulullah buyurdu: sallallahu Allahu ve Sellem. Rabbi. Namaz Allah'ı razı eder. Allah Teala buyuruyor: Namaz kılan kulumdan razı oluyorum. Bak. E şimdi bunu tabi ne kadar titizlik yaparsan, ne kadar dikkatli kılarsan, abdestine kusneri hat edersen, kıldığın namazı tadil erkenle, vakti vaktine kılmak, cemaatle kılmak, bunun da tabii nesi var? Cemaatle namaz hakkında sırt bir kitap yazdım. 300 sayfa kitap. Ne ilimler var onda. Ne ilimler var onda mesela. E bütün bu kitaplar sizin için. Yani okumanız için demek ne kadar ilim var. Ben yine kısa kısa kesiyorum. Ama namazın önemine binaen ta. 10 tane kitap yazsak yine bitiremeyiz. Namaz dinde böyle bir yeri var. Ve <gülüyor> hibbul Namaz meleklerin en sevdiği ameller. Namaz da çok severler. Namaz kılanı da çok severler. Ve Sünnetül l-enbiya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 Ondan sonra yani yaptı bir adam böyle iyilik, birkaç zaman sonra da insan böyle bazı iyilik sever insanlar da merak ediyor işte kazanmışmış şeyim inşallah iyidir ben de bir hayır sebep olur. Bir de gidiyor bakay dükkan kapalı. Aa, niye bunun dükkan kapalı? Bir de gidiyor adamı buluyor veya ona haber yolluyor. Ne oldu bu? Nerede dükkan? Niye açmıyorsun? Sen fakirdin, ihtiyacın var mı? Ya diyor bana bu dükkanı açan adam çok kerem sahibidir. E ne demek istiyorsun? o gider çalışır kazanır parayı da bana gönderdi bizimki buna döndü Mevla bu kadar cevap koydu bu kadar kuvvet verdi suyu veriyor yemeği veriyor e, abdest almak için su lazım abdest almak için elini ayağını tutması lazım namaz kılman belinin efendim doğrulmaz mı? hepsini yapıyor adam yine yatmışız e Allah madem 5 vakit namaza 50 vakitlik sevap yazıyor hiç kılmadan da 5 vakit yazar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 adam seni götürüyor Çamlıca'da bir köşk gösteriyor bir milyon dolar ee benim bununla ne alakam var niye ne alakan olsun bu ev ne olabilir hadi git işine, nereden on sonra veriyor ona bir milyon dolar ee ver sen bunu bana onu da değil kırkta birini ver diyor kırkta birini al öbürük alsın ee al evi senin olsun Mevlendişi böyle zekat veriyor kırkta bir. kırkını kim verdi on sonra zekat verdin diye al sana cennette köşk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 asr iman, namaz imanın aslıdır, esasıdır. Ve icabetü dua, duanın kabulüdür. Yani senin Allah'a yalvarıyorsun. Bu namaz kılmayan kapıda dilekçesi yok. Kapıdan girecek gerekçesi yok. Gök kapıları açılır, namazsıza icabet yok. Kabul-ül amal. Amellerin kabulüdür.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 Yarın ahirette alacağı yok. Çünkü dünyada e ben efendim fakire yedirmiştim. E ben de senin kafana cam inecekti. Seni oradan sıyırmıştım diyecek Allah. Hadi git. Anladın? Ve baraketün vir Rızıkta berekettir. 5 vakit namaz kılan rızkında bereket bulun. Namaz kılanla namaz kılmayan aynı 800 milyon şey alsa, 800 lira maaş alsa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 İntihar edenlerin çoğu zenginlerden. Bereketi yok. Bunalıma giriyor. Bereket olsa genişlik olur. Ondan sonra verahatün fil beden. Namaz nedir? Bedende rahatlıktır. Yani ne bileyim bilmiyorum. Yani yatsı yıkılmadan yatsa adam uyuyamaz ya. Beden kütük gibi oluyor ya. Uyku girmemesi lazım gözüne. Eee hoca sen bana sor. Öyle bir uyuyorum ki. Nasıl uyuyorsun ya? Ben uyamıyorum ya. Ölürsem mülürsem kalkar, Gece bir de namazı kılmadan gece kalkarım Ya kalkamazsam yahu illa kılalım Beden namazı kıldı mı ne olur Rahat eder Ama bu ne gibidir işte Alışana göredir işte Kılmama da Allah muhafaza etsin Ve silahun alelâ Namaz düşmanlara karşı nedir Silahtır Kimdir düşman Nefis Şeytan e, Namaz oldu mu şeytanın işi bitti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 Adem Aleyhisselam'a doğru secde ettendi etmedi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu vakitte secde et, deniyor o vakitte ediyoruz. Şöyle dön kıbleye deniyor öyle dönüyoruz. Ha Biz emir tuttuğumuz için şeytan bundan rahatsız olur. Ama dezenge ki kıble o taraf şu tarafa kılayım şeytan teşvik eder. kız O tarafa iki rekat kıldırırken vesvese verir bu tarafa elli kılsan ne adamsın der. Sana bir de ferahlık verir. Çünkü neden kavur olacaksın ya kıble bu taraf ya sen böyle kılsan ne olursun?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 vesevî'un بين صاحبها وبين ملك الموت namaz nedir sahibi ile ölüm meleği arasında şefaatçidir. Ne zaman Ezra i Aleyhisselam gelir sert gelse adamın canını söküp almaya gelse ona sert muamele yapmaya gelse adamın namazı devreye girer. Namaz Ezra i Aleyhisselam'ı nevar yumuşatır. Ezra i Aleyhisselam namazı gördü mü? Adamın namaz kıldığını gördü mü? Bildi mi? O adama sertlik yapmaz. Ama namazsıza kötü, yapar. kötü muamele yapar. Çünkü şefaatçisi yok. Namaz aracıdır. Aracı yok kalktım aradan. Azrail aleyhisselam serttir. Ve siracun fi kabri. Kabirinde kandildir. Kabirde ışık lazım. Ha gitti bugün kaç kişi mezara? Bu kadar insan ölüyor. Kabirde aydınlık lazım. Ha bu göz görmez ama ruha lazımdır. Evet. Bu ne olacak? namaz olacak. Ve firasun tahte cembeyi. Kabirde seni yumruk kadar toprakların üstüne yatırırlar. Velevki ki kadife kumaş serseler. Ne faydası var? Velevki yatak yataştan götürdüler. Serdiler. Üzerine seni koydular. İstersen öyle bir mezar yapabiliyorsun belki Ne faydası var? Çünkü bu beden anlamıyor ki o yataktan rahatlasın. Ruha lazım. Ruhun rahatlığı için altında namaz, yatak olur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 Kazanılıyor, elde ediliyor. Kabrinde ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyameti. Ya. Kaç sene yaşadın? 50 sene, 60 sene. Bulu erdin 12 yaşında. Kaç sene namaz kıldın? 40 sene, 50 sene. veya daha az. 20 yaşında öldü. 8 sene namaz kılmış. Azığın bitmez. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar manevi azığın tabandırı. Ama öbür türlü...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 Güzel bir taç. Bu adam cennetlik demektir. Madalyayı aldı. Ya. O taç var ya daha mahşerde cehede girmedi ama o tacı gören melek ne var? Alameti gören tamam bu cennetlik. Buna ilişme. Ve libasen ala bedeni bedeninde elbise olur. Yani namaz kılan kabirden uğrayan çıkmaz. Herkes çıplak çıkar. Bu namaz kılan çıkarken giydirilir cennet hülleleriyle çıkar elbiseleriyle. Öbürleri çıplak.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 yani namaz önden gidiyor, o da peşinden gidiyor. Çünkü onu aydınlatıyor yolunu. Namaz olmayan karanlıkta. Yanından biri geçecek de, o da onun ışığı altında biraz ilerleyecek. Sonra o tabii hızlı geçip gidecek, o ışıksız kalacak. Ne olacak? Ya nurları önlerinde koşanlar, nurları başına almış giderler. E bir de hızla bize bakın, biz de sizin ışığınızla yolumuzu görelim. Karanlıkta kaldık, nereye gideceğiz? Ne cevap alırlar? Gıla felte ra'ikum feltebisu nura. Ya biz bu nuru dünyadan aldık. Buradan nur satılmıyor ki. Dönün geriye dünyaya gidebiliyorsanız da oradan nur arayın. Adam namaz kılarken nurunu aldı. Depoladı 5 vakit namaz. Sen ne yaptın? 5 vakit isyan. Secde yok. 5 vakit namaz kılmayan 5 vakit büyük günah işlemiş oluyor. Ve 5 vakit Allah'a gelmiyorum. Secde etmiyorum.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 Allah'a ne bu? Meleksiz de götürür ama onun işi sebeplerle. Melekler cehennemiz zapt edemez, cehennem mahşer halkının üzerine saldırma kalkar. Namaz varsa namaz ne olur? Perde olur. Cehenneme ne der? Buna yolun yok. Namaz ben varım. el müminine beyne hedeyi Rabbi. Allah Teala'nın huzuruna çıktığımız günde Rabbim yüzlerimizi ak eyleye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 düşünemiyorum. Bu kadar kitap okudum, bakıyorum. Namaz olmayanın sağ tarafında bir şey dolduracak bir şey göremiyorum. Çünkü hepsi ona bağlı. Sigorta attı, hepsi gitti, bütün lambalar gitti. Ve cevazen hala sıratı sırattan geçiş olur. Kolay geçiş olur. Ya ne gibi işte vizesini alan gibi, işte vesaire, işlemini kolay yapan gibi, eksiği olmayan gibi, öbür eksiği olanı tutarlar, bekletirler.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 tesbihun, tesbihtir. Ne demek? Duruyorsun. Neyle başlıyorsun? Sübhane, Sübhane ne demek? Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbi senin hiç noksanın yok, yanlışın yok. Bütün kemal sıfatlarla muttasırsın. Rüka ediyorsun. Ne diyorsun? Sübhane Rabbiyel azim. O ne demek ya? Bir tanesinin sevabına kadar. Sübhane Rabbiyel ala. Bir tanesinin sevabı. Sübhane Rabbiyel alanın sevabı. Sen bir bilsen. Yazdım. Namaz-ı halinde secdeyi yazdım. Sonra rükûnkünü başka yerde gördüm. Onu ya, nerede yazdım onu bilmiyorum. Kitaplarda dağıtıyorum. Birini gördüğüm zaman onu hemen yazıyorum ama çok tabii araştırmak gerekebiliyor. Lakin bize illa sevap vaadi lazım değil. Biz emir kuluyuz ama Cebrail aleyhisselam yani yaratıldığından kıyamete kadar uçsa, kaçsa, göçse, nere gitse bir sübhane rabbil alanın sevabını zapt edemiyor yani. Öyle bir şey anlayın yani. Külhasası. Bir sübhane rabbil alâ. Çünkü o tesbih, tenzi, bir de âlâ en yüce. Allah'ın emri سبح isme ربك الأعلى'yi uyguluyorsun orada. Rükuda سبح بح ربك العظيم ate amel etmiş oluyorsun. Bu namaz dediğin zaman namaz öyle İnkak değil bu bunda tesbih var ve takdîsün.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 irat var. Ondan sonra Zambi sure okuyorsun. Bir birinle Ata inana ne demek? Bir kulu Allah. Hepiniz zaten kulu Allah talimcisiniz. O kulu Allah ufak mı görüyorsunuz? Ondan büyük sure yok be. Allah'ın en sevdiği sure hangisi? Kulu Allahu. O namazda siz zaten sıralı. İyidir o. Çok mübarek bir surelerdir. Sahabeden birisi otomotoya bağlamıştı. Her recatın sonunda Kulu Allah. Başında ne olur, okursun.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 Kulüvallah böyle bir şey ama işte ne okuduğundan haberin olmazsa hatim yapsam boşuna. Mesele huzur, huzur. Aklın başında olacak yaptığın iş kafanda başında olarak yapacaksın. Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek yani kulüvallahı hadd diyorsun. Namazda neler var ya? Fatihalar, ihlaslar, kıraatler ve duaun. Dualar. Sonunda Rabbene atinallar, Allah minnâ ne'ûzü de var. Namaz ilmi o çok. Son dualar çok önemli. Allah'a sığınacaksın. Dört şeyden, kabir azabından, deccaldan vesaire. Borçtan. Dualar var. Ve tehlilün, tehliller var. Tehlil ne? Tehiyatta ne okuyoruz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve İman kelimesi. Dört bin büyük günah olsa döktürür, kırar, geçirir aşağı. İman gelme. Her namazda okunuyor mu bu? Şimdi namaz olmayanın durumu ne olacak? Hepsi zarara gitti. Ve temcidün Allah'a Allah'a tazim var. Allah'a büyük tutmak var. Eben bütün o tesbihlerin içeriğinde kalkıyorsun rükudan. Rabbena ve hamd. Ya Rabb bütün hamdler sana mahsustur. Allah hamdi hamd var. Değil mi? secde Ya Rabbig fi'l yarbena fe'd. Ma'furat tuası var. Var var var. var. Velien enfele'l a'mal buna göre ne anlaşıldı bütün amellerin en üstünü as vaktiha vaktinde kılınan namaz bundan üstün bir amel olmaz ama şimdi onun için alimler ne diyorlar inna's salate imadun fi şeriatina فيها tüm hayır vasıfları bir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 Efendim namazı bırakma. Evet. 13'ündür ki inşallahü rahman bu da yine size bir teşvik olsun. Velakin burada size ne olsun? Dinin direği namaz. Onu tam okumanıza vesile ol. Onu bir okuyun bir daha. Bir okumadınız okuyun. Esas en benim mesele abdest nasıl oradan bir dikkatinize efendim alın. Ondan sonra namaz ilmi halin nasıl kılacağım Allah'ın istediği gibi. Onu bir gözden geçirin. Yani ne var? Tadil erken rahat etmek için. tadil Erkan Risalesi yazdık. Bunlar hepsi fuzuli miydi? Hepsinin yeri var. Ayrı ayrı vazifesi var. Mesele nedir? Mesele bizim çok büyük işlerimiz var. Bizim şimdi eğlenmeye, oynamaya, efendim dizi seyretmeye, maç seyretmeye, açık oturmuş seyretmeye vaktimiz yok. İki rekat farz namazda çok kusurlarımız var.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 Kuru kaldı olmadı, oldu, olmadı, oldu, olmadı. Adamı yorar yorar, ondan sonra adam namazı da bırakır. Yani o vesveselere de kapılmayın. Ama dediğimde hepten de ha böyle böyle, böyle böyle de yapmayın. Yani şunun böyle bir usulü vardır. Şuradan şöyle. Görüyorsun yani. Bunu görüyor. Gözün görüyor yani. Allah göz ver sana ya. Niye kuru yer bırakıyorsun? Ayağında, topuğunda. Güzel abdest alırsak. Şu namazı da vakti vakne kılarsak. inşallah.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 Ne diyor biliyor musun? Diyor ki içki içen diyor içerken sarhoşken günah giriyor. Zina yapan zina yap yapana kadar zina bitene kadar. Yani tadır, zina bitti günah bitti değil mi? Fakat bu sakal tıraşı öyle bir şeydir ki o tıraş suratında durdukça günahı devam ediyor. Allah Allah. Ne acayip bir şey. Çünkü biraz uzuyor bir hafta geçmeden bir sinek kaydı daha. Günah yine ne oluyor? Devam ediyor.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 o öyle bir şey anlattı. Kitapta gördüm dedi. Hala taşı mezar şey tuvalet taşı. Allah'a şikayet arzuhal ver. Yani bunu Hikmet Efendi'den anlatıyorum naklen. Ben anlat ben demiyorum yani. O anlattı yani. Dedi ki tuvalet taşı ya Rabbi ne suçum var da beni tuvalet taşı yaptı. Dedi. Mevla buyurdu ki sus dedi. 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam tam iyi olur. Altmış yaşını geçip de sakalsız ölene Mezar taşı yap, yaparsam daha mı iyi olur deyince tuvalet taşı tamam Daha beter olurum diye. Efendi Hazretleri neler anlattı bu meselede? Biliyorsunuz Kabirden kaç kişi öyle göründü etti. Bizim hiç suratımıza bakmıyorlar buradan sünnete uymadık diye. Ben benim cemaatlerimi Allah için seviyorum. Allah hepsine sakal nasip edecek inşallah. Yani ne olursa olsun ölmeden bir sakat, sünnet üzere. Hani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat hakkında ne dersin? Şöyle ilk gördüğümüz mezara iner inmez, o sünnet cevap verecek inşallah. Yani bize cevap fırsatı kalmadan sünnet konuşur inşallah. He bunu yaparsınız siz. Allah Teala da muvaffak eylesin her birerlerimizi inşallahurrahman. Sübhane Rabbiyel Ali ile Alev Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme inna selüke al-Cenne ve na'udhübike minen nâr Allahümme inna selüke al-Cenne ve ma qarrab eyleye min kavlim ve amel ve na'udhübike minen nâr ve ma qarrab eyleye min ve amel Allahümme inna selüke rıda ve na'udhübike min sakatike vel-Nâr Allahümme inna selüke min khayr ma'ase Muhammed sallallahu te'ala نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْنَا Allahümme Rabbena etmimlenâ nûronâ ve gfirlenâ enneke alâ kulli şeyin kadir, Amin. Amin. Allahümme ya Rabben alemin ve ya hayrun nâsırîn ve ya hayrun fâtihin. Senin zikrine sığınmayı nasip eyle ya Rabben alem. Ve ya <gülüyor> hayrun nâsırîn ve ya hayrun fâtihin. Amin. Ya Rab Filistin'deki Müslümanlara, Gazze'deki Müslümanlara, Afganistan'daki, Doğu Türkistan'daki, Aktar Arz'ın her neresine zulme uğramış Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Acil yardımlarını gönder ya Rabbi. Yaralarını sar ya Rabbi, ölülerine rahmet eyle Amin. Yahudilerin ve Hristiyanların birliğini, dirliğini iptal eyleyip Onları bir daha Müslümanlara saldıracak güce Malik eyleme ya Rabben Alemin, kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi Amin. Hileleri başlarına mahkûs eyle Bid'at eyle, reformistleri ile eyle Amin. Bu milleti onlara uydurma ya Rabbi Amin. Sözlerini dinlettirme ya Rabbi Amin. Tesirlerini al ya Rabbi Amin. Sen fazuk ereminle ya Rabbi, yapılan reddiyeleri tesirli eyle bu milleti ehl-i sünnet çizgisinden ayırma ya Rabbi. Amin. Cahilliklerinden istifade edip de onları kandırmaya çalışanlara karşı. Cemaatimizi, milletimizi, bütün Müslüman müminin müminatın kalbine feraset ver ya Rabbi. İlham, basiret ver ya Rabbi. Amin. Meyletmesinler batıla ya Rabbel alemin. Amin. Ayetlerini, hadislerini inkar etmesinler. Mezheb imamlarından ayrılmasınlar ya Rabbel alemin. Amin. Sana emanet ettik dinimizi, imanımızı, ehl sünnet itikadımızı. Kendimiz ve eşlerimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimiz hakkında hep sana emanet olsun ya Rabbel Alemin. Hastalarımıza acil şifalar, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Buradan dağılmadan mahfurun cümlesiyle, hak ile, âmi diyenlerin her cümlesini azâ Amin. Muhurrem ve Yasin. Allahümme. Allahümme. ve sellim ve barik. Ve barik. Alâ Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi. Al Habib Al Aal Al Kadir, Al Azim Al Jahi, Ala Aalehi ve Sahbhi, Amin. Tuallarımızın kabulü ve xayirin muratlarımızın husuli için. Al Salatu al Salam عليك يا رسول الله, Al Salatu al Salam عليك يا Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Amin ila nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ali ve ashabi ruhu ruhuna imam tarık efendi bağımız gazodandır emvat ila ve emvat cemal hazirin el fatiha Bismillahirrahmanirrahim